Selamlar gençler. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Nasınsız. Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Karşı komşu NASCAR seviyor. NASCAR mı? Aa. Araba evet. evet. Ama galiba NASCAR değil. Başka bir şey. NASCAR değil mi? Ne ki? Bilmiyorum. Ama yani pistte toprak Ama sağ falan tıkılır. da. Var. Evet. Toprak pist kısmı da olduğuna göre NASCAR değil herhalde. NASCAR çünkü galiba tek Yuvarlak parkurda dönüp dönüp duruyorlar. Öyle mi? Ha. Ne bileyim çok bilinen diye ama arabalar sanki öyle bir arabalarmış gibi geldi o Arabalar sanki böyle şey offroad arabalarına benziyor ama bak pistte mesela bu, bu taraf şey ha, çamur e, asfalt. Evet. Bir kısım çamur şey toks toprak. Öyle arada sırada karşı komşunun camından televizyon izlemeyi seviyoruz. Evet. balkonumuzun güzelliklerinden bir tanesi de. Bu. Karşı komşu evmek Evet. Tövbe kötülüklerinden bir tanesi de her tarafın sivri kaynıyor olması. Evet ama onun içinde nedir bu? Bu. Böyle abuk bir raid'in bir şeyi var ondan yakıyoruz. Evet. Kafayı alıyoruz. Sivri, savar bir şeyler yakıyoruz ama ne kadar işe yarıyor o da evet. tartışılır. Bizeye yarıyor olabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kafamız için. Evet. evet. Güzel bir akşam. Güzel Yağmurlar bir gece. Yağmurlar iyi oldu, fırtınalar iyi oldu. Evet. Fırtınadan sonrası daha sonra bir serinlik e, oldu, güzel oldu. Serinlik güzel bir şey. Bence de, evet değil mi? İnsanın Aynen. serinliğin farkına varıyor. Yaz sayesinde, yaz sıcaklığı sayesinde serinliğin farkına varıyoruz. Yani bir geçen bir arkadaşla konuşuyordum da işte şeyde oturuyor oda. Kanada'da yaşıyor ha, Puz gibi Tabi yani orada e, kış 6 ay sürüyor Dünyanın buzhanesinde yaşıyor e, Kış 6 ay sürüyormuş falan filan Ama şahsen e, Hani kışı Yaza yani tercih ederim Eğer böyle illaki bir Her gün düzenli gitmek zorunda olduğum Bir yol falan yoksa eğer Hani çalışıyorsundur ofise gitmen lazımdır Falan filan Kışı tercih ederim gibi geliyor Oğlum zaten düzenli olarak bir yere gitmiyorsam, evimdeysem sürekli, sürekli, dünya onunla değil lan. İsterse ondan sonra <gülüyor> Frigo yani. Evimdeysem bana ne? Hayır Eğer yani, İstanbul'da sonuçta. çıkmıyorsam dışarı, yani metrobüse binmiyorsam, karkışta uğrama vurama su sıçradı mı diye düşünmüyorsam. Ya su sıçraması falan filan değil de işte. İstanbul'un kışı çok pis oluyor. Evet. İstanbul'un kışını da sevmiyorum ben. İstanbul'un kışı evet biraz pis oluyor. İstanbul'un böyle sonbaharı bir de ilkbaharı güzel. Böyle bu havalar gibi oluyor işte yaz yağmuru yağıyor falan yani bu tarz şeyler onlar fena olmuyor çünkü oralar zaten herkes deyla alıyor tatile Haa falan böyle gece zaten tatilden yeni gelmiş oluyor mesela sonra zaten tatil havasına giriyorlar o yüzden o, o ortamlar iyi oluyor ama işin ciddiye bindiği zamanlarda toplantıya yetişeceğiz bu hava nereden çıktı falan havaları böyle insan deli ediyor evet ben de çok sevmiyorum özellikle böyle toplu taşıma kullanmak zorunda olduğun ve e, havanın kötü olması nedeniyle işte herkesin arabalarıyla çıktığı herkesin işte stres oldu böyle Aynen. gitmiyor mu? 5 milimetre yağmur, yağmur yağdı diye işte e, köyü bilmem neresi kilit, işte, evet, e, kilit olur, su basar bilmem evet. 15 tane yağmur yağdı işte Taksim göl oldu Değil falan mi? Göl <gülüyor> oldu. Venedik oldu, Taksim Venedik Taksim Aynen. Venedik derken Anası yok o diatro Beijing'e bağlılardı değil mi? Bir kere hani böyle bir geyik çıkmıştı ya işte Marmara'yı açtıkları dönemde. Hmm. Ondan sonra işte neyi Avrupa'yı Çin'e mi bağladık demişlerdi. Öyle bir şey demişlerdi yani, Avrupa Avrupa'yı Çin'e bağladık falan. Diye. Onun gibi böyle işte taksimi Venedik yaptık. Ondan sonra zaten şey olayları çıktı yani böyle afişler yapmaya başladı birileri. Hayal Aslında, hayalde gerçek, gerçek oldu. Evet. Böyle. Yok işte bir pizza kulesini düzelttik hayalde gerçek ha. oldu falan gibisinden ve dikinin şey kanalizasını kuruttuk. Asfalt döşedik. Hayaldi gerçek oldu falan böyle. Şeyler vardı işte onlar hakikaten onlardan biriydi hayalde gerçek oldu. Bir dedikler mesela tweet atmışlar. Ondan sonra bunlar yalan yalan dolan bunlar bunlara inanmayın diye. Biliyor musun? Bu taraflara inanmayın şey onlar diye tweet atmışlar. Neymiş peki onlar? İşte o yalanmış o şey politikasıymış. Kara, karalama, politi karalama politikasıymış. Evet. Yani <gülüyor> beyoğlu su basması karalama politikasıymış. Beyoğlu Bey de tweet atmış öyle. Yani oradaki Beyoğlu'nda çalışan e, ve Beyoğlu'nun her gün gidip gelen milyonlarca insanın Hepsi gerizek ya. Evet. Yalancı onlar. Hepsi böyle okay. doğma büyüme yalancı yani. Hiç su falan basmamış. Hatta susuzluktan <gülüyor> kurumuşlar. <gülüyor> İyiymiş. Bizim bir arkadaş fotoğraf koymuş. Bildiğim böyle işte binanın böyle alt kattırı yok yani. <gülüyor> su akıyor. <gülüyor> Deri olur Evet. Evet informasyon ve dezinformasyon dönemi değişiyoruz arkadaşlar. Her dediğimize inanmayın ve her dediğimize... <gülüyor> Bizim de her dediğimize inanmayın. Yalan söylüyoruz. Yalan söylüyoruz. Aslında balkona değiliz. Evet. Şu anda böyle bodum katındayız. Böyle <gülüyor> nem altında. Damdan şeyden... Tavandan nem damlıyor falan. Yok öyle bir şey. şey... Aslında kızız falan. Aslında kızız. <gülüyor> Ne diyecektin lan? Ne diyecektin? Bir şey diyecektim, unuttum tam. Unutmasaydım. ben Ay mi söyledim sen? Allah Allah, Allah! Neyse, İstanbul'a böyle boktan bir yer işte. Ben bu şeyde niye yaşadım hala bilmiyorum. Allah! Mesela nerede yaşamak isterdin bu şehirde yaşamıyor olsaydın? Mesela İzmir'de yaşayabilirdim. İzmir'de? Evet. Ben yaşadım İzmir'de. Daha sonra su olan bir yerde yaşayabilirim yani. Ha e, burada da burada varsa. Lan burada var su işte. Bir alternatif yani. Bir deniz, su. Hı. Hmm. Evet mesela Van'da da yaşayabilirim yani. Çünkü orada Van Gölü var. Van'da yaşanmaz ha? Yaşanır abi niye yaşanmasın? Kimse yok o kafayı dinle. Da yaşanmaz. Yani su olayı okey ama bence bir şey olması lazım. Hani akan bir suyun yanında olmak lazım. Yani göl değil de Abi benim için akan su falan önemli. Benim için de önemli biliyor musun? Bir şeyin yanına inebilmem lazım. Yani bir su bir yanına inebilmem lazım. Yani böyle hani baktığım zaman su görmem lazım falan böyle bir o su mesela gidip gidip gidip gidip böyle varabilmem lazım. Ya yani öyle bir kafa var bende. Yani mesela ya mesela Ankara'ya gidiyorsun mesela gidiyorsun, gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun bir boka varamıyorsun böyle. Orada da su, çünkü. su parkı var işte. Yatsın, şimdi içeyim, su parkı <gülüyor> ufacık yer o ne lan, onun yanına inemiyorsun ki. Ya yani o zaten böyle kendince bir abuk su bir şey kendini kendini zor götürüyor. Ya işte asıl asıl Kalçeri şeyler çok güzel. Kayseri'lere soruyorsun. Nereye iniyorsunuz siz diye. bizim inmiyoruz çıkıyoruz diyor. Şey, dağın yamacına çıkıyor yani. Dağın yamacı eteğine çıkıyor. Oradan şey, şehre bakıyor. Orada o mesela takılıyor o da. O da oraya çıkıyor. Biz iniyoruz o çıkıyor. ya Aslında işte şey e, hani bence en güzel yerler e, bu deltalar. Yani e, akarsuyun, derenin, nehrin denize döküldüğü yerler. Ha, yani. Çünkü hani hem büyük su haznesi var orada. Hı -hı. Hem de akarsu var bayağı şey oluyor. Eee, dinak istiyorsun yani. Akması lazım abi. Duran su olmaz. Duran olmaz. Aa, feng Shui tabirinde olmaz. Duran su. Duran kötüdür. Duran eee ne oluyor lan? Hı. Okay, sorun değil. Ee, abi ben işte ben en yakın yani işte İstanbul'a yakın. sonra böyle böyle insanı falan da biraz daha düzgün olduğu için İzmir. Ya ben mesela geliyor. Türkiye'de başka bir yerde yaşar mıyım bilmiyorum. Kafka'ysk beni bohçaya alıp Bodrum'a götürecekmiş. Boğcada, Bodrum. Bohçalı. ha, Boğcada yiyip. da çok sıkıcı olur. Ama Bence yani Bodrum'da falan, ne yaparım, ne ederim bilmiyorum. Başın ne yapacaksın orada? Başın ne? Über sıkıcı yani. Ama mesela e, gezdiğim yerler arasında, hani çok gezmedim ama yani biraz gezmiş görmüşlüğümüz var ufaktan. Hani Avrupa'da benim sevdiğim işte e, en sevdiğim ülke İspanya İspanya'nın kuzeyinde de böyle e, San Sebastian diye böyle küçük Bir e, şehir var Bilbao'nun yanında Fransız e, İspanya sınırının yakınlarında Orası çok Çok güzel küçük bir şehir Bir tarafta dağ var böyle Hemen Hı. tamam mı? Zaten şey e, <gülüyor> İspanya'nın kuzeyi olduğu için e, Denize bakıyor ve or orası bir delta aynı zamanda nehir akıyor tamam mı denize dökülüyor ee, yani hem dağ var hem deniz var hem nehir var böyle onu tam üçünün bir araya geldiği noktaya koymuşlar şehri. çok güzel çok keyifli bir yer öyle yerler güzel oluyor uh, evet. o böyle İtalya'da olan hani böyle göller var ya aralarda göl kasabalar falan var arayın işte Himalaya şeyleri var Himalaya demiş işte... Alpler. Alpler var. Alp'in hemen altında ama aslında işte göl gibi bir şey var Hı. böyle. Alp'ten gelen suyla beslenen. Ondan sonra işte orada kurulmuş böyle bir böyle kasaba var. Mesela onlar falan çok güzel oluyor. San Sebastian hani Allah. ben e, Avrupa, bir Avrupa <gülüyor> gezimde işte yine üniversiteden bir arkadaşla gitmiştim. Ve çok böyle şansa böyle her gittiğimiz yerde bir e, festivalle bilmem ne ile falan ...denk geldik. Hiç böyle planlı programda da değildi. Mesela işte e, Belçika'ya gittiğimizde işte... ...ne, ya e, ülkenin kuruluş yıl dönümüydü ya da... <gülüyor> ...kraliçenin e, doğum günü müydü? Öyle bir şeydi. Öyle bir festival vardı. Ha, ama Belçika'da zaten... Ondan sonra ne ben bileyim işte... Şey çok zaman gerek yok. E, yok baya bildiğim böyle şey... E, ...akrobasi gösterileri vardı. İşte şeyi gördük ya... E, bu kraliyet askerleri atla işte ha, yürüyüş yemiş. yapıyorlar. Onun arkasından işte e, arabayla şey e, kraliyet ailesi el sablaya sablaya geziyordu falan. Ondan sonra ne bileyim işte e, San Sebastian'a gittiğimizde San Sebastian'ın çok ünlü uluslararası jazz festivali var. Ona denk geldik. Oh. Ondan sonra e, çok komik. E, ya yani Komik dediğim çok güzel şey böyle çok güzel. Ee, dedim ya hani bir tarafta dağ var bir tarafta deniz var bir tarafta nehir var falan diye böyle e, <gülüyor> dağda da şey e, hani böyle şey dağın içine uyulmuş manastırlar falan var şeydeki gibi Karadenizde ha, olduğu gibi evet, evet. işte orada hani ayelini konserleri gibi o manastırların Konsensiz içerisinde evet. konserler vardı ondan sonra plaja şey platform kurmuşlardı platformun yarısı denizde yarısı plajda işte ilk gün beleşti falan. Oraya gittik böyle gömdük ayakları kuma. Neymiş? Ee, müzik dinledik falan. Ondan sonra işte e, Salamanca diye bir e, şeye gitmiştik. Şehre gitmiştik yine İtalya'da. İtalya diyorum İspanya'da. Orada da şey var. Hani bu İspanyol şehirlerinin şehir merkezindeki plazalar vardır ya. Evet. Orada da işte e, şey tiyatro festivali varmış. plazanın içini böyle şey amfi yaptılar. Tabii o beleş olmadığı için giremedik <gülüyor> <gülüyor> ama öyle şeyler güzel oluyor hani e, arkadaşlarım beni satıp şey çoluk çocuk olayına karıştıkları için ya yeah, beni satıpmış ondan e, sonra işte, benim işte Avrupa'ya gezdiğim arkadaşım da evlendi şu an karısıyla geziyor evet, en güzel yani bana da Messenger'da Ya şuradaki şey Kızartmacı ablanın yerini hatırlıyor musun? Dedi. Nereden hatırlayayım? Onu koyayım. Ben siz gitmişsin oraya Yani bunu dinlemiyordur muhtemelen de. Dinliyorsa da lafım sana ee, Böyle evet, birazcık gezmek lazım belki evet. Hani tek başına gezmeyi sevmiyorum çünkü insanlarla Ona... tanışma bilmem ne etme olayı yok bende pek ha. Bizim oğlan gezmeyi çok seviyor sizin oğlan gezmeyi çok seviyor dediğin gezerken uyumayı seviyor. <gülüyor> Yok bakıyor. ama araba öyle zırlarken böyle arabaya koyuyorsun dışarı bir çıkarıyorsun hemen böyle susuyor. <gülüyor> hemen etrafa bakmaya başlıyor falan. Tabii tabii. Öyle kucağa alıyorsun işte kucakta da geziyor etrafa bakıyor. Böyle meraklı yani. Gezmek lazım abi yani bilmiyorum ben yakın bir zamanda kafayı sıyırıp ya sikerler deyip, sırtımı alıp çantayı gidebilirim yani buradan. Aaa nereye gidesin? Bilmiyorum. Nereye gideceğim? Bırakmazlar kapıtan. Allah'a giderim bir yere gibi geliyor. Tabi o da biraz cesaret gerektiriyor ama... Hani şey olsam, biraz sosyal bir insan olsam... Hani gidip böyle... Ee, merhaba. Yoldaş, ben de geziyorum deyip de böyle bir... E, hani... Oğlum sosyal olmana gerek yok ki. Zaten millet merak edip sana yanına geliyor. Ya ne bileyim, o yani e, bana zor geliyor. Ulan bir şey yapmana gerek yok ki. Millet yanına geliyor zaten diyor. Hatta böyle çıkıyorlar işte. Aaa! Tanıdık İşte e, en çok bunu işte Almanya'da dönerciye gittiğinde görüyorsun. Ooo! <gülüyor> <gülüyor> sen... Kırım'dan dostum gelmiş. <gülüyor> Çok komikti ya. Bir Oo, başka gezimde de o, öyle o, bir şey. Bir şeyler veriyor bu. bir evet, şarjı az. Yeter ya şey. Yeter şey. Yeter. Yeter, yeter. Allah bilmiyorum işte biz artık bir iki sene gezmiyoruz. Allah bir yanıma adam alıp gezmek istiyorum. Yanına adam alıp gezeceksin. Bulursan gezersin. Ya işte. O yüzden aranızda öğrenci olan varsa mutlaka <gülüyor> bu, bu fırsatı değerlendirip bol bol gezin arkadaşlar. Evet. İnterrail minterrail. Bence yani. de gezin bu belli bir yaştan sonra zaten interrail e, çekilmiyor ne ha bir de olmuyor evet bol bol gezmek 35 lazım 35'ine geldikten sonra yok bey fıtığı bilmem ne falan filan evet. e, işte böyle pimpirikli de oluyorsun belli bir yaştan sonra hostelde mi kalacağım ay işte ayakları kokan 18 mi yatıp kalkacağım falan demeye başlıyorsun ondan sonra işte hostel yerine pansiyona gideyim dersen işte o oh, oradan 20 euro daha giriyor gecelik eğer <gülüyor> Çalışıyorsanız iyi bir geliriniz varsa Gerçi o zaman da Tatil fırsatınız Adamın pek oldu Tatil yok abi işte evet. en fazla 2 hafta tatil oluyor. İşte hayat böyle böyle Ben sana söyleyeyim ne yapacağını bak bir sene Saçma saçma trade off'larla dolu Bir sene çalışacağım, istifa edeceksin çıkacaksın bir sene yatacağım, Bir sene çalışacaksın istifa edeceksin Çıkıyor Öyle Allah. Im. Böyle yaşamak lazım Keşke, Keşke de. <gülüyor> Yani bir sene ya yani senede bir iş bulabileceğinin bir garantisinin olması lazım öyle yaşamak istiyorsan ya onun hiçbir şeyin garantisi yok ne yani iki senede de iş bulabileceğin garantisiyle bulacaksın. Ondan sonra oturusun 15 sene çalışıyorsun bir yerde. Ondan sonra bir çıkarsın kalırsın ortada. Ne yapacağız? 3 sene 5 sene bulamazsın hiç sonra. Öyle olabilir yani. Evet. Bu işin garantisi yok. Hayatta Hakikaten şey lan sen, sen neyine güvenip çocuk falan yaptın lan? Ya. <gülüyor> ben çocuk yaptım çünkü çocuk yapmak istedim. Yaptım arkadaş kapıcı da yapıyor. Ben niye yapamıyorum? Kapıcı 5 tane yapıyor. Ben bir tanesini yapacağım diye düşünüyorum. Düşünene kadar yapacaksın abi. Çok düşünce olmuyor. Düşünmeyeceksin hareket edeceksin. Evet. Aksiyonu alacaksın. Çok düşününce düşün, böyle düşünüyorsun. Eee şimdi onu yaparsan böyle olacak, böyle yaparsam böyle olacak, öyle yaparsam böyle olacak. Domino taşı gibi böyle yayılıyor. Onları yerlerine kadar git yap yani. Öyle, orası, orası doğru. Çok düşünmeyeceksin. Önce vuracaksın, sonra soracaksın. Who shot first? Han Solo mu yoksa? şey Rakun. <gülüyor> o kesin Rakun. Raket. Rakun, Rocket, rakun önce bu. <gülüyor> öyle bu. Böyle t-shirt mi yapıştılar <gülüyor> böyle. Raket shot first. Raket <gülüyor> <gülüyor> shot first. Vallahi işte böyle yani çok şey planlama kadarızım ya. Planla planla nereye kadar ondan sonra. Hakikaten ya bu planla planla nereye kadar demişken hatta şey falan muhabbeti yapmıştık geçen kafkaslı da. Abi yani. İyi, hoş güzel ee, hani bizim sevdiğimiz bizim bildiğimiz e, okuduğumuz işte çizgi romanların işte filmleri falan yapılıyor ve hmm. artık sektörün en büyük e, hani filmleri o türden evet. çıkıyor falan da. Yani şey yani öyle bir fixleniyorsun. tamam mı işte atıyorum Guardians gelecek yok işte Avengers gelecek evet. yok bilmem evet. ne gelecek diye. Bir bakıyorsun abi 3 sene 5 sene sonrasını filmlerini tartışıyorsun tamam evet. mı? Ne gerek var abi Gerek? Yani 5 sene, sene sonra kim öle kim kala yani 5 sene, tartışmaya... sene sonra kim öle kim kala da yani işte hayatın aslında ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Yani bir yandan da öyle yani. Yani çünkü hep insan bir anla sonra şey demeye başına. Ulan 5 sene daha yaşamam lazım. 5 <gülüyor> <gülüyor> sene içerisinde lazım. Ona göre kendimi düzenleyeyim. 5 sene sonra bu filmi göreyim. Abi o... Ama 5 sene sonra geldikten bir 5 sene sonrasında filmi var. Tabii. Yani böyle seni sürekli beklentide şey yapıyor ki anasını sürekli bir ama diz dönük Disney bir bu işi iyi kurtaracak gibi geliyor. Çünkü Marvel'ın açıkladığı planda işte her sene 3 film ha. muhabbeti var. Ondan sonra tabii burada şey ama... falan da yok. Yani Star Wars filmleri de yok. Evet, evet. Yani Star Wars'ı da artık kim? 2015'ten sonra şey her değil. sene bir film olayına girecekleri için. Disney'in Disney kendi ama çalışma sisteminde var zaten. O adamlar her şeyi 5 yıllık zaten planlıyorlar ki. Hayır, yani hayır. O yüzden hani Marvel'ın da ondan sonra oturup da 2020'ye kadar film açıklaması beni şaşırtmıyor mesela. Hayır Çünkü ama en az 3 tane Marvel filmi izleyeceğiz artık her sene. Tamam. O işte. garantilenmiş oldu. İşte de gaza gelmiş. Ama DC'nin tarih, tarih açıkladığı da. yani o da şey... E Kaç? Kaç film açıklamıştı o? Ay işte şey. 2020'ye kadar. Ha Ama... Hedef 2023. Hedef 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Evet. Ne zamandı onlar? Pazar. Haftaya pazar mı? Yok bu pazar. Ha yarından sonraki gün mü? Evet. Ha. Oyunu bana versene. <gülüyor> Hangi oyunu vereyim? Ha? Çok bir Evet. <gülüyor> Devam ettirmek istemedim yani. Eee... İşte bazı insanları fazlasıyla yakından tanımanın şeyleri bunlar, zararları. Allah'ım yıllardır sonra beni böyle şey yaptınız, Hı. bastırdınız. Bastırdık Aa, mı? Tabii bastırdınız beni yıllardır. Minnet bundan daha kötülüğüyle sonra reklamla filmi çekip televizyona çıkıyor. Sen çıksaydın o zaman. Ya çıksaydım ama kimse beni ciddiye almadı. Onları hep böyle bahsi yani. hep böyle ay saygınlık sen, sen yok espri yapma ay sen ay, suratlar <gülüyor> yemin ediyorum kısıtlık şey ona sonra arasında içinde kaldım yani iktidar açılamadım oldu. dünyayı açılamadım sizin yüzünüzden. şimdi bir kötü espirim 5 bin dolardı iyi espirim 25 bin dolardı diyorsun tabi çok sen. kötü esprim 30 bin dolardı Çünkü daha iyi iş yapıyor kötü espri. O zaman sen yanlış sektörü seçmiştin. Tabii arkadaş. oğlum Reklamcı yani. olacaktın Reklamcı sen. olacaktım. Ben Ondan sonra Wolverine yol verin gidecektim. Bitecekti mesela anladın mı? Süper. Evet. Yani. evet. Geçmiş hatalar, kaybedilen rüyalar, <gülüyor> gidilmemiş Şurada, yollar. Şuradayım mı olacaktı? Orada <gülüyor> <gülüyor> evin olsa ne olur lan? pencereleri mi? falan da açılmıyordu. İşte tepeden bakacağın Böyle cama yapıştırıyorsun. <gülüyor> İyi tebena bu gidi. Yani rezidans olaylarını hani hiç yaşamadım o. Ama ne? rezidans bize ters. Ya yani rezidans bize Onu tersten gemiral şey gemiram ya. Amiral gemisi gibi ana sarı balkonlu apartman. Anladım ben. <gülüyor> ben çok zengin olsam çok büyük bir evim olur mu diye acaba merak ediyorum da. Herhalde ben çok zengin olsam evimin herhalde %90'ı böyle şey eee Figür, çizgi, roman falan. <gülüyor> Olur. Çünkü mesela baktığın zaman, mesela şu anda sallıyorum. Ee, üç şu anda sadece bakıyorsun zaten. Üç, hayır hayır, sallıyorum. Şu anda yaşadığım ev, işte 3 oda, 1 salon. Ee, diyelim ki e, 100 metrekare. Böyle şey yapsan, hani e, kullandığım ananların bir analizini yapsan. Tamam mı? Büyük ihtimalle böyle o 100 metrekarenin 10 metrekaresini falan kullanıyorum %90 tamam mı? <gülüyor> Dolayısıyla daha büyüğüne gerek yok. Olur mu lan daha büyüğüne gerek var? Yani tabii ki e, imkan olduğun sürece daha büyüğüne tabii ki gerek var. Ama yaşama alanını çok şey tutmam herhalde. Büyük tutmasam da olur. Hani güzel büyük bir banyom olsun isterim o ayrı. Güzel bir mutfağım olsun isterim o ayrı. Ama yani, eğer tek başıma yaşamaya devam edeceksem Geri kalan işte hani stüdyo şeklinde Salonu oda gibi kullanabilirim ben Bir çalışma masası, işte e, bilgisayar için bir yer Bir de hani giysi miisi cittak tak Yeter bana Ondan sonra geri kalan bütün Paramda var ya, geri kalan bütün evi böyle bad cave yapar belki cave? takılırım ben Valla işte. Mesela çok param var diyelim. Mesela piyango çıktı. İlk ne yapacaksın o parayla? Ne yapmak istiyorsun? Piyango <gülüyor> çıktı. 100 milyon dolarım var. 100 milyon dolar. Piyango çıktı. Ay İlk ilk ne yapacaksın o parayla? İlk ne yaparım? Ne yaparım lan? Hastaneye yatırım kendine. Niye? <gülüyor> e akıl hastanesine yatırım ki aklımı kaybetmeyeyim. 100 milyon dolar ne oğlum? Nereme koyacağım 100 milyon dolar? Milyon kadar? Oğlum bankada duracak işte. Valla... İlk ne yaparım? Herhalde şey tutarım ya. Neyi tutarım? Kiralık katil tutarım. Niye? Gıcık oldum herkesi öldürtürüm. Ya bir <gülüyor> Ne var oğlum? <gülüyor> şey alırım. Ne alırsın? Bir nükleer başlık alırım. Nükleer başlık alırsın? He. Sonra? Sonra tutarım onu kenarda. Ha. Depolarım bir yere. He. Nazım olur. Nazım ha. olur. He. Hadi bakalım. Sonra şey için harcı, yatırım yaparım. Laboratuvar kurarım. Ondan sonra... Doğru. Genetik böyle şey takma metal şey ne derler anla simbiyot şey takma hmm. falan şeyleri üzerine. Witchblade evet. olacaksın yani. Evet. araştırma yaptırırım. Mesela nasıl ee, çok ekstra bir alet davet girmeden denizin dibine dalıp çıkma şeyini mesela araştırtır yani ben ne diyeceğimi bilemedim şu anda o yüzden. Abi böyle şeyler yatırım yapacaksın tabi. Mesela uzaya, ondan sonra nasıl çıkacaksın yani çıkamıyorsun zekalı bir varlıksın tamam mı? Bir bok yapamıyorsun karınca gibisin. Ondan sonra denizin altında dibine giremiyorsun mesela. Bilmem kaç bir metreye araçsız inemiyorsun. İnebiliyor musun? İnemiyorsun. İşte böyle bir mekanizma yaptıracaksın kendine. Hı -hı. Ondan sonra böyle kendin inebileceksin. E sonra? İşte araştıracaksın oraları. Sonra? Oraya sonra şey kuracaksın. Atlantis'i bulacaksın. Rapture! Bayağı şok oraya. kuracağım oraya. <gülüyor> tamam oğlum ondan sonra ben insanları seçeceğim istenilen adamları. Hı hı. Orada böyle, orada yaşayacağım. Kimse orada bilmeyecek. Yaşayın. Hadi bakalım. Bir yukarı yukarıda birbirini yiyecek. Neyim? Mi? Veya milyon, Iron Man Iron milyon Man dolar suite'i yaparım bir tane kendime. Yetmez lan o zaman sana. Uçan abi Iron Man suite'i yaptırırsın bir tane. Oğlum zaten bir tane nükleer başlık ne kadar ki? Neyim? 5 milyon falan. Daha pahalıdır. Yok ya. Bu kara borsan <gülüyor> Doğru adamı buldun mu alırsın? Doğru, adam. Doğru adamı. bulmak da zaten... Müsilya'cığım şey 100 milyon bin. dolarım olsa Hı. film çekersin kendine. 100 milyon dolarım olsa hakikaten e, hani film yapımcılığına girebilirsin. Tabii 40 milyonla film çekersin. Yani hepsini sen finanse etmezsin. Mesela atıyorum Marvel, e, Kaptan Amerika 4'ü çekerken sen yatırımcı olarak, finansör olarak girersin. Sen de yüzbaşı Hakan'ı çekersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben donu giydirirsin Nezbaşı Hakan. Yani olabilir bence. Neden olmasın? İstediğin filmi çekersin işte şey gibi. Kendisi gibi. Ondan sonra ne bileyim hakikaten beğendiğin yönetmenlere finansör olursun işte. Tabii ben olsam mesela Bruce Campbell'ı getiririm. Onunla film çekerim. Mesela 100 milyon dolarım olsa benim. Hadi kişisel olarak harcamak istediğim, almak istediğim şeyleri zaten hepsini alsan ...hani abartmadığın sürece hani 10 milyonu her şeyi kurtarırsın diyelim. Gibi. Tamam Çünkü hani istesen atıyorum 100 milyon dolar sonuçta ne bileyim... ...Levent'te bina diktirmek istesen daha fazla paraya ihtiyacım var. Evet. Ama hani makul seviyelerde lükslerin olacağını varsayalım işte atıyorum. İstanbul'da hani bir milyon dolarlık evin olsun. İşte, Abi direkt gidip hisse senedi alırsın, rahat edersin işte, otur sonra. Yani al sonuçta. Google'dan al, Apple'dan al. Ondan sonra işte kim var başka? Amazon'dan al, tamam. Al hisse senetlerini. Apple düşer gibi geliyor ya bunu. sen al, dursun, dursun diyorsun. Çocuklara Apple'dan. bırakırsın. Al, Apple'dan al. Neyse işte 10 milyona kişisel olarak harcamak istediğin şeyleri harcadın diye tamam mı? Evet 10 milyonu, i̇şte, milyonu da annenlere harcadın. Hadi 10 milyonda da annenlere verdin ailene verdin ha. falan filan çevreye eşe dosta dağıttın falan. 10 milyonu ayakkabı kutusuna koydun. 10 <gülüyor> milyonda tabi sıkıştırdın. 10 milyonu sıfırladın. <gülüyor> Neyse o zaman diyelim kaldı 70 milyon değil mi? Evet. Bu 70 milyonla gidersin dersin ki abi Kevin Smith abi e, ben senin filmlerini çok seviyorum. Senin gelecek üç projeni ben finanse edeceğim dersin. Ondan tamam. sonra gidersin Sam mi dersin ki hani para bulamadığın için çekemediğin filmler var ya getir onları bana. Semra'yın öyle bir sıkıntısı olduğunu Yani hayır mesela vardır illa ki. Çünkü stüdyo ile birlikte çalışma derdim varsa eğer illa ki işte onay bilmem ne şu bu bir sürü ıvır zıvır e, hani onun kontrolünde olmayan şeyler olabilir. Ama mesela Kevin Smith senin öyle bir derdi yok çünkü o kendi çekiyor, kendi finanse ediyor. Ondan sonra şey, hani kendi dağıtımını yapıyor. En azından son filmini öyle yapmıştı, evet. Red State'i. Hani para kazandırıyor mu? Kazandırmıyor. Çoğunlukla o ya sıfır sıfır bitiyor ya da işte üstüne 20 milyon ancak kazanıyor. Evet. O yüzden hani finansal bir başarı çok büyük bir para kazanmazsın belki ama. Ama bir şey yapmaya gerek yok. Kickstarter açarsın. Niye kickstart atıyorsun? Ya açarsın kickstart'ı. Dersin ki benim bir param var ama daha sonra kickstart'ını projesi yapmak istiyorum. Ha mesela şey dersin. Atıyorum benim e, 10 milyon dolarım var. Kickstart'a dersin ki hani şey 10 milyon dolara kadar Kickstarter projesinden gelen parayı kuruşu kuruşuna hani ben şey yapacağım, karşılayacağım. 10 milyon dolara kadar. Yani hmm. 5 milyon dolar toplarsam ben de 5 milyon koyacağım. 10 milyon toplarsam ben de 10 milyon koyacağım. O zaman Olmaz bir... oğlum. Hı? Olmaz. Kimse para vermiyor sana. İşte o yüzden verecek insanlar parayı. Hatta bak bu ıı, herifin adını unuttum. Bu Star Trek Next Generation'da şey hani... Data. Data değil, o gözünde ha, zence. zence olan. O herifin mesela ıı, Amerikan PBS kanalında yıllardır ıı, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı bir ıı, çocuk programı var herifin. Tamam mı? Tamam. Böyle okuma, yazma öğretiyor falan filan. O programı yeniden e, hani e, getirmek için, e, canlandırmak için Kickstarter başlattı. Ki şu ana kadar en çok para e, toplayan Kickstarter'lardan bir tanesi onunki. Peki. Mesela ona setmek MacFarlane dedi ki hani bir e, milyon doları aşarsa gelen Baş bir milyon dolarda da ben cebimden koyacağım dedi. Peki. Hani o beş milyon dolara falan buldu galiba o. <gülüyor> Nesetmek fainden geldi 1 milyon dolar oldu altı oh, biz Hani işte atıyorum e, dersin ki e, şey yönetmen e, x olacak tamam mı hani buradan topladığımız film bütçesini 10 milyon dolara kadar ben birebir şey eşitleyeceğim diyeceksin 20 milyon toplanırsa bir de benden 10 30 milyon dolara film çekmiş olacağız falan Mesela benim çok param olsa yapmak istediğim şeylerden bir tanesi şey yani çok üst kalite bir e, anime yaptırmak. Hmm. şey Miyazaki. <gülüyor> Miyazaki değil de işte tüm Bandaya. Studio kimdiye? Bandaya, I.G. Studioya bilmem neye. Anladın mı? Çok böyle üst seviye hiç böyle filler ile koymayacaksın arkadaş. İşte hani baştan sonra aynı kalite korunacak. Bir tane de işte uyduruk bir e, kıçımdan uyurduğum bir hikaye ya da bizimle ilgili bir hikaye tamam mı? Onu hatta adam tutarsın madem biz güzel yazamıyoruz <gülüyor> hani senarist de tutarsın o yazar anime haline getirdi. Studio Ghibli'yi satın alırım lan paraları yokmuş. Studio Ghibli'yi birinin alıyor galiba <gülüyor> zaten satın. Ya Disney alacak büyük bir <gülüyor> <gülüyor> Yok lan Disney alacak. Disney alırsa karından gider lan şey Miyazaki. Adam Studio Ghibli Disney yapmaya çalışıyordu yapamadı. Şeyi ee, bir dedikodular dolaşıyormuş birileri al, alacak bir, bir şirket varmış. Hı hı. Ondan sonra oyun film şirketi de varmış o şirketin. Hı hı. Ondan sonra o böyle almayı planlıyormuş. Hatta ortak animasyon çalışıyor yapıyorlarmış zaten şu anda. Falan filan öyle bir şeyler varmış. Öyle ben alsam şey alırım lan Stüdyo gibi Studio Ghibli yani lazım abi her eve. Bence de lazım. Bence kesin dizimde teklif vermiştir. O değil de o adamların anlasın şu animasyon, güzel animasyonlarının bir boyu resetini alamadım hala. Yani. Çoğunun boyu yok çünkü. Var var nasıl yok. Çoğunun yok. Var oğlum İngiltere'de var ama. Evler UK'ye çıkarmışlar. Amazon UK'ye girdim baktım geçen. Hı -hı. Bütün hepsini var. Spirit of the ondan sonra My Neighbor Totoro. Ama tek tek satıyorlar. Set yok. Hı -hı. Ee, mesela Holding Castle var zaten. Hmm, Howling Moving Castle. Ha, e, ben hala onunla Princess Mononoke falan. Onun hepsi şey Ponpoko, Ponpoko ünlü. Ponyo, var ya bir de pom mu öyle bir şey, bir şey daha var. Ha Pompoko var şey. E, domuzlu olan mıydı? Yok, domuzlu olan değil o. şey rakunlu olan. rakun. İşte o var. Hepsinde var Domuzlu olan Porco Rosso. Porco Rosso'nu tek göremedim. Porco Rosso benim en sevdiğim gibi filmim hmm. olabilir ya. Yani? Yani diğer hepsi var. O bir tane hatta, hatta eri üretimini, er arı üretimini... Er bir şey daha geldi. Bir tane burada şeye girmişti sanırım. Şey. E, festivale oynatmışlardı. Başka ee, bir oynamış oynamıştı ama. Rüzgar. Rüzgar. E, bilmem İngiltere ne başka. Yani son ya, klasik işte eve gidiyorlar. Evde işte, minik varlıklar yaşıyor yani böyle. Hmm. Hatırlıyor musun? Ufak bir peri şeyi vardı. Evi vardı. Evin içerisinde. Hı hı. Bodrum'da böyle peri gibi bir şey yaşıyorlar böyle küçük küçük. Neyse işte yani. Vallahi ben Ponyo'dan sonrasını izlemedim yani. Ha izlemedim. Onları oturup bir indirip izlemek lazım aslında. İşte onların bu yüreğine bir türlü şey yapalım. İngiltere'de var sadece. Oğlum düşünsene 100 milyon doların var. Gidersin tamam mı? Şey. Her filme 1 milyon dolar e, e, şey. hani Finansal destek yapacağım ama bütün Marvel filmlerinde beni cameo olarak kullanın. İşte sende gibi. <gülüyor> sende gibi cameo yapıyorsun. Kamera güzel bir. 1 milyon verirken kamera yapıyorsun ya. Bir binadalar al. Ee, Iron Man'in işte şey zırhını yağlarken. Eyvallah. Oğlan <gülüyor> Comic-Con'a gidemiyormuşsin. 100 milyon dolar olsa ne yaparsın diyorsun? 100 milyon dolar olsa, mi olsa Comic-Con'a Comic zaten, zaten Comic-Con'da stand açıyorum. Niye stand açıyorum oğlum? Öyle kendimi koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Comic Con'a 1 milyon dolar bağış yaparım. Ondan sonra da bütün panellere en ön sıradan bana şey... Türkiye'de Comic Con açarım. Türkiye'de Comic Con başlatırım mesela. Evet. Getiririm merkezi. <gülüyor> Getiririm herkese. <gülüyor> <gülüyor> Merkez <değil. gülüyor> Zaten Türkiye'de mesela ben Comic Con'u ya yapsak eğer. Yani benim getirmek istediğim hani... Ilk, sen mesela getirmek istediğin, getirmek isteyeceğin 5 ünlü kim olur? Nathan Fillion, Hı Day, Aha. Bruce Campbell. Ee... Yuh yani 5 kişi dolduramadım mı şimdilik? Karar veremedim. 5 <gülüyor> <gülüyor> kişi dolduruyorum karar veremiyorum. Şey. Son 2 tane kim koyacağım ya? Çok adam var bir dakika. Eee. Vallahi bilmiyorum 3 üç tane de. 3'ü kesin bak onu 3 <gülüyor> kişi kesin. Ondan sonra dördüncü de beşinci bulamam ha wild olsun hadi bir tanesi hadi. anası bir kaldı Hı. o bir de hmm. Hmm. ne bilmiyorum ya o biri bilmiyorum ay bak bir random <gülüyor> bir kere bir kere Blanca <gülüyor> Bir kere şey komik ona adam toplamak lazım. O yüzden iki tane böyle çok ünlü tamam mı? Böyle milletin sırf onu görmeye geleceği hatun çağıracak. Tamam o zaman şey tamam şu mı? bir tane cosplayci var. cosplayci geç. Oğlum cosplayciyi geçiyorlar mı? Bir tane böyle göğüslü cosplayci var. Hep göğüs gösteriyor. Onu geç. Neydi o? Nigri bir şey. Tamam onu geç. Bak Scarlett Johansson'ı getireceksin. Tamam mı? O, yani sırf onu görmek için zaten Scarlett bütün Johnson bütün Scarlett Johansson'a daha, daha söz getir daha iyi onu görmek için bir sürü insan gelecek. Ondan sonra o bir apache gelsin istemiyorum ki. Hayır olsun. Yine kalabalık olsun ki organizasyon kalabalık görünsün. Ya. Tamam mı? Bir scare şuansını ya da o o krasmanda bir Hattun getireceksin. Tanrı'ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra işte Stanley'i getirmen lazım abi, abi konuk ona. Stanley artık, komik konu, Stan, artık. Stanley yani takma dişi gelir önce. Stanley'i bir getirdin Demiş olmak lazım, anladım. Bir Comic Con yapmışsın. sen de bir gelsin. Hadi son son Comic Con'un Türkiye'de geçeceğiz. Sen de gelsin. Şey, Burada ölüme camete gömelim. <gülüyor> <gülüyor> İncirli kuyuya gömelim. <gülüyor> <gülüyor> her her canlı ölümü tadacakları bir görsün orada. <gülüyor> du da Tamam mı? Neetflix'in de ben de kişisel olarak görmesi lazım. Ee, Kevin Smith'in gelmesi lazım. Kevin Smith yani. Kevin Smith'in gelmesi lazım. Bir de hani böyle büyük açıklamalar yapsın dışarıdan da medyadan adam gelsin diye de hani e, Kevin Feige'yi getirmek ha, lazım. Onu zaten izneye getirir. Onları yıkarız diyorsun. Marvon. Onların masif masrafına Bu adamları getirmek lazım. Ha ama kişisel olarak hani gidip de fan olarak görmek isteyeceğin adamlar başka olur. Bak Spinnature'da adam koymadın mı Artı süpürünün çıldırdı. Yani yetmedi çünkü. Sen fen olarak görmek isteyeceğim mesela bir beş kişi. Tamam işte. Beş kişi saydım fen olarak görmek isteyeceğim. Fen olarak görmek isteyeceğim benim başka kim olabilir? Görüp böyle koçum diyeceksin. Fen olarak görmek istediğim Joss Whedon olabilir. Vallahi Joss Whedon'u çok meraklıyorum. Joss Whedon bizim anaslarım Samsung'un tiplere verir zaten. Joss Whedon'u bir görüp bir tanışmak isterim mesela. Abi senin te bofi zamanlarından beri takip ediyoruz. Çok takip eden var be ya. Alsın. Parasını verdim, geleceksin arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim, e, böyle şey, e, şey olur aslında. Summer Glow ile tanışmak summer isterim. Glow, yani. Summer Glow, Summer Glow sall oğlum. Şey. lan, Elif'i unutmuyor mu? Kim ya? Skywalker herifin anı neydi lan? Haa, şey Mark Hamill. He, Mark Hamill lan. Mark Hamill gelecek, orada bir konuşacak, herkes böyle dinleyecek, kulak kesilecek. İki tane şey yapacak, Joker yapacak. Ya, Mark Hamill'la tabii ki tanışmak isterim. Mark Hamill muhabbeti güzel çünkü, herif evet. çok muhabbet yapıyor. Sen herif Kevin Smith lan. geliyorsa, bence Mark Hamill kesin gelmeli. İkisi beraber combo. Oğlum ama öyle olmuyor işte. Kevin Smith'le Mark Hamill yan yana geldiği zaman Mark Hamill yüzünden Kevin Smith konuşmuyor. olsun değil <gülüyor> ama onu konuşturuyor. Katalizar. Ee, başka. Başka? <gülüyor> Masena gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bizden de Türklerden de biri olsun oğlum. Ee, başka mesela fan olarak e, çağırmak isteyeceğin Sigourney Weaver gelsin. Yok ya. Valla hiçbir şey değilim onlar için. Heyecanlıydım yani. Sigoni bile iner falan. Yok. <gülüyor> Robert Downey Jr. gelsin dese. Onu da bir tanışalım. Ya o da çok şimdi ağır kaçar diye istemedim. Ne ağır kaçacak oğlum? Ha yani herif böyle hani lan ben kaçmayanı kalamam. Ya falan gibi havalara bulunacak bana. Tutacağım sakalını çekeceğim. Sinirecek benim adamım. Para para aldın mı? Çünkü kadar boylu boylu <gülüyor> gelecek. Vallahi. Paranı aldın mı? Geleceksin. Onu ye. Ne şey gelsin? Ne gelsin? Eee güven tort yes. Yes. Deliha. Ne güven güvenip patırsın. Ne güveneceğim ona <gülüyor> <gülüyor> önde ne diyorsun. Denyon'un değine ne? Dedin ya lan işte gelsin. Denyon'un değine ne? Eee kim gelsin başka? Aslında şey gelse bak onu isterim. O adamla tanışmak isterim. Eee Mickey, Mickey, Rook, Mickey Rook. He. Mikiruk olabilir ya da Arnold abi gelse. Arnold da hiç uğraşamam yani. Abi Arnold da tanışmak güzel olur di be. Yani, Elif'in üstte ne böyle karşıya gelir. Governeidor. Ha gelecek böyle bok bok konuşacak. Şey anasız. I Aksanlı aksanlı konuşacak. Çok iyi olur bu şimdi şimdi konuşacak Elif. I am walking. I am walking with the dog. Talk to the hand. Çok güzel olur lan Arnold. O Arnott ekibi böyle mesela Xpandables ekibi gelse çok sevinirim bak. Xpandable ekibi gelse Xpandables'i İstanbul'da çeksinler. Öyle. Dansı. <gülüyor> dansı <gülüyor> Dans, bel takmış. Zil takmışsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Xpandables'i <Expend gülüyor> bir dansı hikayesi. Başka <gülüyor> ee, başka. Mesela X-Men ekibinden Hugh Jackman alabilirim. Yani X-Men ekibinden Hugh Jackman'dan ziyade ben şeyle tanışmak isterdim. Eee... Neydi lan yüzme de? Ne var? Ee, McAvoy, James McAvoy. Yani James McAvoy. James McAvoy ile şey gelsin abi. McAvoy ile ne tanışacaksın oğlum? Bizim Kasımpaşalı tip o. Yok ya ben severim James McAvoy'i. Şey de gelsin, e, sen söyle. Kimya pestbendir. Ha, pestbendir. Pestbendir bize yaramaz ama biliyorsun değil mi? Pestbendir. Tamam işte kızlar gelsin. Kızlar da sadece kızlar da gelmek, başkaları da gelir. Geyler mi gelir? Ha. Onlar da Gamer gelsin. Gamer olur. <gülüyor> Onlar da gelsin. Bize din din yani ırk ırk ayrımı, ayrımı yok. Ayrımı yok. <gülüyor> Afedersin, Ermeni dediler ama <gülüyor> bana eşnemeydi dediler ama izlemedi dediler. <gülüyor> <gülüyor> evet, o tarz şeyler olabilir. Ama dediğin gibi benim demek ki ilk üçüm hakikaten Zart diye belli yani. Hayatımda hiçbir şeyden bu kadar çok emin olamamıştım. Bu <gülüyor> <gülüyor> çok korkutucu geldi bir an bana. Hani kendi kendi 3 kelimeyle tanımlı deseler tanımlayamam. Hmm. Komik, komik şey, olsa 3 kişi çağıracaksın deseler kimi çağıracaksın söyledim ama. <gülüyor> en sevdiğin ilk 3 oyun deseler söyleyemem. ama. Değişiyor adam yeni oyun çıktıkça değişiyor çünkü. İşte ama olsun bu böyle hakikaten. Gamescom da geliyor şimdi değil mi? Yes. Bu sene Gamescom'a da giremedi. Evet. Ağustos'ta geliyor. Geleyim. Bakalım ne olacak? Bir şeyler duyulacaklar mı? Ya bence, bence biraz böyle bir şey, paradigm shift'in gelmesi lazım. Nedir o? Yani işte e, dengeleri bozacak bir şeylerin gelmesi lazım. Şaknado, the third one. <gülüyor> yani <gülüyor> Her lor Her sene lor, çekecekler nereye nereye mi? Haberi çıktı. Her sene bir tane şaknado çekeceklermiş. Çeksinler bakalım. Valla Gamescom'da e, biliyorsun bütün... E, ha güzel... ben bir de Matt Smith gelsin isterim çok. Kim o be? Doktoru 11. Ha, doktor. Üf, bütün doktorlar gelsin istersin. Matt Smith gelsin. Karen Cilin gelsin. Karen Cilin. Sen iyice ne bokonun çıkardın şeyin. Tabii. Convention. E, doldurmak lazım oğlum. Yani kocaman yer tutacaksın. Dolduracağım şey de yapmayacak. Derken... Rumeli odası şeyinde yapmıyorsun ki. <gülüyor> şey ne diyordun lan? İstanbul Kongre Merkezi'ni komple kiralacağını abi. <gülüyor> İstanbul Kongre Merkezi'ni sığmayız. Ee, ha, oyunların çoğunluğu 2015'e haritediler ya. Sürekli böyle bir gün her gün haber çıkıyor. 2015'e dedim. 2015'e. Oğlum zaten şey çok komik değil mi? Şimdi seneye oyun kalmadı bu sene. Yani bu sene zaten bitti o zaman. E tam işte bu sene çıkacak. Olan Film oyunda... olarak da bitti lan bu sene. Film olarak bitmedi ya. Ne var mesela bu sene beklediğimiz Hobbit Obiti de zaten beklemiyoruz çok fazla. Obi'yi bekle, o geliyor zaten. O, o şey yani onu şey <gülüyor> geliyor. onun şey istemesek de geliyor. Ona özel bir şey isteyemezek. İstemesek de geliyor. Ya yani Star Wars 2015, Avengers 2 2015. İşte her bok 2015'e kaldı. Ne 2015'miş arkadaş? Şey, Batman, Superman 2016. O zaten 2016. O... Yuh ya. Abi niye 2016 o ya? Lan bir senede film çekemiyorlar evler ya. 69'un kötü kaldı. Abi 2016 ne ya? Biz 2015'i kurtaralım derken 2016'yı bir de kurtarmamız gerekiyor. Eee Kaptan Amerika 3 2016. Boş var onun. Ee, ya başka film yok mu lan arada? Takmış bu da Marvel hayatım mı Marvel oldu? Yok. Yani başka bir şey film vardır orada. Ne, var? ne bileyim vardır bir şeyler elbet. Aklıma gelmiyor. X-Men de Benim çıkmış. de gelmiyor. X-Men de basılmış. Çıkecek. Bana gideceğiz. Eee <gülüyor> Öyle Marvel DC filmi bekler olduk yani. Pacific Rim gelecek arada. Ne zaman gelecek belli değil yani. He. 2017 miydi o? Mehmet Max geliyor. Max ne zaman geliyor hakikaten? O 2015 herhalde. Emin misin? Ha. O da 2015. Yani bu sene 2015 bak Ağustos dağız, ya. Ağustos'tayız. Ağustos'tayız. Ya yani yaz dönemi bitti. Evet. Summer blockbuster'lar bitti. Christmas'a kaldık. 2015 fena ya. Hiç güzel değil. Yani 2015'e kadar, Christmas'a kadar film yok. Christmas'a da zaten dantik dantik filmler geliyor. Aile filmleri falan filan. Oyunlar da öyle oldu işte. Bütün Batman 2015'e gitti. Ha. Ondan sonra Evolve diye bir oyun gelecekti. Merak ediyorum. 2015'e attılar. Ondan sonra neyse ki Destiny geliyor. Destiny'de gelmesen ayrı yemiştik yani. Oturup remaster şeyler oynayacaktık. Diablo geliyor şimdi. Diablo oynayacaktık falan filan. Başka hmm. bir son info geliyor yine de. Neyse bu Gamescom'una bakalım ne duyuracaktır. işte. merak ediyorum çünkü... Başşehir Games'e mi bıraktılar E3'ten? Ee, bakalım ne olacak. Vallahi Onu bence uzaktan bir Onu takip olmayacak. ederiz işte. Bilmiyorum ya. Bu şey ne diyorsun? Twitch'e, YouTube'a gitti. Bence Google'a gitti. Yani bence iyi yapmışlar, satsınlar ya. Yani. Paralarını. Satmaları iyi oldu zaten de. Ee, çünkü yatırım yapmıyorlardı. Ama şey yasaklar gelmeye başladı. Yani o elinde sonunda gelecekti yani sonuçta. Kendileri bile olsa. Yani yeterince işte sağdan soldan işte telif şeylerinden baskı geldiği sürece onu yapacaklardı. Yani. Onun bir artık şey yok. Çok boktan iş ya bu telif işi. Telif işi eğer üretiyorsan gerçi üretenlere pek gitmiyor. Aracılara gidiyor daha çok. dağıtımcı Abi yani Abi şimdi... Dağıtımcı olmak var ya. Ya bu şey işi aslında boktan. Telif işi de değil. Bu sahiplik muhabbeti var ya. Ondan bu, bu sahiplik muhabbetini öyle bir piçettiler ki altının içini boşalttılar. Ondan sonra artık hiçbir şeye sahip olamıyorsun yani. Yani eskiden parasını verdin mi o benim lan derdin. Bittiydi yani değil mi? <gülüyor> İstediğini yapardım ondan sonra ondan. E, şimdi o sahiplik duygusu bitirdiler o sahiplik duygusunu. İşte ne mi? Telif. Ulan para vermişim oyuna. Tamam mı? İstersen videosunu çekerim. İstersen üstüne çıkarım tepenirim. O oyuna ben parayı vermişim arkadaş. O Telif Telif, Melif, o 60 doların veya işte ne baksın müzik aldıysan cd'si hiç, hepsi o parası içindeydi eskiden. Şimdi onu öyle Çektiler oradan. Sen alıyorsun müzik cd'sini. Mesela açıyorsun, çalıyorsun. Herif nerede, yakında neredeyse buradan koysan teybi buraya, dışarıya yayın veriyorsun diye gelecek buraya şey yapacak sana, yasak koyacak. Anladın mı? Öyle bir psikopatlık var. Hatta onu diyelim ki internetten dinliyorsun. İnternetten dinlemiyorsun diye evinde işte cihazdan dinliyorsun bir anda ben cihaz susacak böyle ne olurdan falan diyeceğim mesela elif durdurmuş olacak öyle öyle psikopat bir yere gidiyoruz anladın mı dokun şey yapmaya başladılar yani hani şu Kaptan Amerika'nın ikinci filmde var mı nokta atışı adam vuruyor DNA de DNA adam onun gibi olmaya başladı iş yani elif neymiş canlı yayında dokunmayacakmış kullandığın müziği Hayır bir de oyunun içerisindeki müziğe dokunuyorlar işin kötü tarafı o. Yani sen, Elif oyun yapmış, mesela işte GTA yani. Biliyorsun arabaya GTA'da, 30 tane radyo var. Açıyorsun radyoyu, gidiyorsun mesela, radyo müzik çalıyor. E şimdi o herif oyunu yaparken o müzik parasını vermiş, oyuna koymuş. Tamam mı? E sen de oyunu almışsın, oyunu oynuyorsun. E açmışsın, sonra canlı yayın yapıyorsun. Canlı yayında bir şey olmayacak, dokunmayacaklar. Canlı yayından sonra adam gelip senin videonu izlemek isterse, o kısımlar sessiz. Böyle, işte sen konuşuyorsun. Ama ona bakarsan da o kadar komik şeyler var ki aslında. Yani telif, melif. Yani senin şu anda MP3 indirme gibi bir ihtiyacın var mı? Yok YouTube açıyorsun istediğin her şeyi buluyorsun. Ondan evet. dinliyorsun değil mi? Evet. O nasıl oluyor? Bilmiyorum. Al yap playlisti daya gitsin. Abi senin playlisti yapmana bile gerek yok. Zaten, zaten hazır playlist geliyor <gülüyor> evet. Yani. Yapılmışı var. Ya böyle gerizekalı şeylerle ama insanları hakikaten bezdiriyorlar. Yani Twitch'in gerizekalı geri Twitch bu koymuş kendi yayınının sesi gitmiş biliyor musun? <gülüyor> kendi koymuş olduğum yayının sesi gitmiş böyle dinlenmiyorsun. Yani zaten biz de o yüzden hani bir ara e, YouTube'a yüklediğimiz podcastlerin seslerinin gitmesi e, sebebiyle arkadaşımız Avi'den rica edip Ses, müzik, müzik yaptırmıştık giriş intro müzikleri. Bu arada AVI dinliyorsan eğer hala e, şeyin e, G-Pod'un ve e, Geekstra temasının müziğini göndereceksin yani. Evet o da bir Interstellar'a <gülüyor> müzik yaptı. <gülüyor> tamam sonra. artık böyle Di şey e, master Lord Form Lordlar ha. kamerası şeyini aldı. İşte maestro oldun biliyorum. E, fiyatın artmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama Anladım. eğer dinliyorsan. Anladık hani, yani ikinci şeyden birinci ligeye yükseldin ama. <gülüyor> tamam artık maestro oldun ama yani diplomanı gördük Facebook'ta ama e, yani bize de e, artık bir maestro imzalı iki parça müzik daha gönderirsin. E, neyse onu geçtim şey geçen hani ben genellikle e, eğer yani şey geek bakışı için. Eğer film incelemesi yapıyorsak... ya öngösterimimi <gülüyor> vesaire e, gidiysek hani açılış müziği yani kapanış müziğini genellikle o filmin soundtrackından seçip koymayı evet. tercih ediyorum hatta işte bloklanmış olan e, podcastlerimizden yani, bir tanesi öyle. şeydi evet mesela Misty Mountain öyle gitmişti Hı. mesela Hobbit'in ilk şeyinden sonra neyse e, tabi malum internetin e, malum kaynaklarından faydalanıyorum e, ve Şeyin soundtrack yoktu. Guardians of the Galaxy'in daha çıkmamıştı herhalde. Ya da e, şeydi. Sen söyle. Daha kimse replayip de koymamıştı. Koymamıştı. E, malum ortamlara. Ama YouTube'a bir girdim abi. Adam yapmış koymuş listeyi. Koymuş Bütün soundtrack'i koymuş. Playlistini yapmış. İki gün dinledim yani. İyiymiş. Yani bilmiyorum işte bu Twitch olayı. Yani bence birazcık Twitch'in şeyini düşürecek. Ee, popülerliğini kaybettirecek. Yani çünkü herkes ondan sonra bunlarla uğraşacak şeyi yok anladın mı? Sabrı veya e, kafası yok. Adam açacak orada. Açıp orada evet. oyun oynamak istiyor. İzleyen de izlesin istiyor mesela. Yani bu kadar basit düşünme, düşünen adam var. Şimdi tam orada onun adamın şeyini bozuyor. Bunun hani e, mantık ve şey çerçevesinde tabii ki şeyini e, bir yandan da e, üretici yaratıcı hakkında korunması gerekiyor belli bir noktada. Hadi biz hani internetin malum kaynaklarını kullanıyoruz ve tamam bunu da, vermiyoruz ama buradaki şimdi şöyle buradaki bir şey var. Muhabbet şu ama yani. Hayır. Buradaki muhabbet şu. Mesela eğer yani şey yapabilir mesela e, sen diyelim ki X oyun firmasısın ve kendi oyun için özel skor yaptırdın, evet. değil mi? O zaman dersin ki sosa benim oyunumu oynuyor bu elemanlar, Hı -hı. değil mi? ve benim oyunun dolaylı reklamını yapmış oluyor. Evet. Değil mi? O zaman o yapımcı firma diyebilir ki tamam Twitch'te yayınlarda bu müzik kullanılabilir diyebilir. Ama eğer sen bu müziği başka birisinden satın aldıysan var olan bir müzikse eğer Aha. atıyorum ben e, Michael Jackson'ın thriller'ını kullanıyorum belli bir Oyunda. Evet. Sen onun telifini alırken sadece oyunda kullanılmak üzere alıyorsun. Biliyorum. Dolayısıyla hani yayınlarda falan filan başka bir telif kategorisine Biliyor giriyor. Da. Bu aslında daha önce yoktu. Tamam mı? Baktılar bile Let's Play videolarından para kazanıyor. Aslında dediler ki bu herifler para kazanıyorlar. Bize 3 kuruş vermiyorlar. Bu şeye beziyor. Kemal Sunan filmlerini sezonda yıllardır oynattılar. 3 kuruş para vermediler herife. Evet. Bu ona benziyor. Kemansun'la oynuyor. Ah anam ondan sonra minnet para götürüyor. Kemansun ağzı açık havaya bakıyor. Ee, bir baktılar display'den minnet paraları götürmeye başlayınca dediler ki büyük ne olur lan? Bunlara biz bir çember takalım da bize de para gelsin. Yani bu iş böyle abi. Yani ya sonuçta işte bu iş böyle de e, şimdi yani ben mesela Twitch'ten yayın yapmak istemiyorum yani. Çünkü Twitch bana engel engel koyması sinir bozucu mesela Twitch'e alternatif bir, bir yer lazım o zaman. 5 kişinin izlemesi koymuyor da. Abi 5 kişiyi <gülüyor> geçtiğim yani. Tamam benim kimse izlemiyor belki ama olsun ya benim gibi düşünen bir sürü insan vardır anladın mı? Yani Inferno'da oturmuş güzel yayını yapacak mesela. Çünkü müzik çalan insanlar var. Yani sadece oyun içi müzikten bahsetmiyorum. Biliyorum biliyorum. Millet müzikle yayın yapıyor. İşte arada filler müzik koyuyor. Bilmem ne yapıyor. Tabii. Yani böyle şov yapıyorlar orada. E şimdi sen bütün bunların hepsini İncan yine belki pişetmiyorsun ama daha sonrasında herif o zaman hiçbir şekilde Twitch'e video koyamayacak. Zaten <gülüyor> 60 gün sonrasında da siliyormuş şu şey olanları. 60 gün, diğerlerini iki 2 haftada siliyormuş. Ondan sonra silecek bir şey artık tutmayacakmış. Anca oturup böyle highlight yapıyor musun kendine? Kesip biçip böyle bir orada highlight yaparsam ama highlight tutuyormuş. Yani Yani İncan'a böyle bir şey yaptılar yani Twitch'i ...hafiften piçecekler belli... Ee, ...zaten Google'a satıldığı anda... ...zaten insanlar bunu bekliyorlardı yani... Aa, ...şimdi yasaklar gelecek gündem ne olacak falan filan... Ee, ...bu yazıcı üzücü yani... ...hani o yüzden... ...büyük ihtimalle çoğu insan... Twitch yerine alternatif aramaya başlayacaktır şimdi... ...yani bakalım... ...alternatif bir arayışa girecekler büyük ihtimalle... ...yani bence... ...şeyler çıkabilir ortaya... ...hani... Ee şeyler var ya hani kendi web sitesini kendin yap gibi hani wordpress'tir işte <gülüyor> e, squarespace'tir vesaire gibi böyle e, hani kolaylaştırılmış web sitesi yapma blog yapma araya evet. programları hani o tarz e, şey e, kişileştirilmiş media e, serverı hizmeti veren tipler çıkabilir. İşte hani, olayı bana da öyle geliyor yani böyle yani e, içeriye e, hiçbir şekilde karışmayan aha. tamam mı? Diyecek ki ayda bana 8 dolar 10 dolar ver abi ben senin sayfanı şöyle yapayım. Böyle alternatif temalarım vesairelerim olacak. Sen buradan istediğin yayınları yapabilirsin. Satın aldığın kadar da işte sunucu şeyinden. Ben onu cloud olarak da dağıtırım, bilmem ne olarak da dağıtırım. CDN yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Bahane öyleymiş gibi yani öyle öyle hizmetler doğacak büyük ihtimalle ister istemez. Çünkü yani tam Twitch çok ön plandaydı. Her şeyi rahat bilmem güzel ama Adamlar biraz daha da genişlemek için bazı şeylerden onası fedakarlık yapacaklar. O fedakarlık da bazı oyuncuları bence başka yerlere kaydıracak yani. Hatta sırf bu yüzden aslında böyle bir komünsel anonsa senin gibi şeyler kurulmaya başlanır yakında diye düşünüyorum. Yani orada Twitch'ten yapacağını gel abi benden yap işte bende yasak yok diyorsun. asıl Korsan yayın yapıyor aslında bakıma. Ya da belki de hiç Twitch geçtim onası nasıl sen ee, kendi radyo programı yapmak istediğin zaman açıyorsun radyo programı yapıyorsun. Anladın mı? Onun gibi bir şey, belki ee, daha da artık internet şeyleri, altyapıları da gelişti. Direkt anlarsan kendi yayını kendi yapacaksın. Basacaksın Facebook'a. Diyeceksin ki ben yayına başladım. İnsanlar gelecekler seni sitelerden seçecekler. Yani öyle. Ay. Bilmiyorum. Hayat zor. Ama can sıkıcı ya. Yani tam da işte PlayStation 4'de, Xbox One'dan gelerekten bu şehir olaylarının gelmesi ve bir, bir özgürleşme e, tam olurken bir anda tekrardan zincir vurması bazı şeyler can sıkıcı olur. Yani şöyle bir şey de söz konusu. Ee, şimdi şey olayı var ya. Şimdi e, hani internet... ...in evrimi süreci içerisinde... ...işte 1.0 vardır, Web 2.0 vardır... ...falan filan Hı -hı. böyle gider. Yani Web 2.0'da artık... ...bireysel yayıncılığın... işte ...sadece başkalarının hazır koyduğu... ...içeriğin tüketilmesi değil de... ...kullanıcılığın kişiler içeriklerinin... ...paylaşılması ve... E, ...yeni iç, kullanıcı içeriklerinin... E, ...artık internetin... ...odak noktası olması evresi. Ama şu anda mesela... E, ...şey yok. Hani çok fazla... Nasıl desem bu Web 2.0'ın ilk başlarında olduğu gibi ufak tefek çok fazla şirket ya da hizmetten ziyade tekrar böyle bir şey ana dağıtım ana kurumsal evet. e, sistem kullanmaya yönelik bir sıkışma söz konusu. Yani Facebook olsun, Twitter olsun, değil mi? Instagram olsun. işte evet. İşte bu şey e, YouTube olsun vesaire. Bu belli bir noktadan sonra tabii kontrol edilebilir ve işte kısıtlanabilir bir hale geliyor YouTube'un yaptığı gibi. E bunun ötesinde bundan sonra ne olacak? İşte. Bundan sonrası işte giderek ya bundan daha... sonrasında büyük ihtimalle <gülüyor> diyorum ya böyle kendi kendine e, oluşan Kullanımlar olacak, kullanım yerleri olacak, anlam siteler, binlerler, belki YouTube'a alternatif yerler ananas falan böyle böyle bir şeyler olacak ve büyük mali oluşumlar daha sonra yine Google tarafından satın alınarak <gülüyor> ee, şeyden kurt çıkartılacak yani. Evet yani büyük paranın kontrolünden himayesinden kurtulmanın bir yolu yok. Yok gibi görünüyor yani sıradan kullanıcılar için. İşte. Tabii böyle Advance kullanıcıysan illaki şey yapıyorsundur ama. Yani evet ama işte. Yani şu anda var ya yani böyle büyük e, firmaların e, hizmetlerini kullanmadan bir şey yapamıyorsun abi. Yapamıyoruz. Yani Facebook, Google, Twitter, Instagram vesaire gibi şeyler kullanmadan online marketing yalan. Yok yapamıyoruz. Yok öyle bir şey yani. Online marketing içerisinde olmanın için de orada kayıtlı kullanıcın olması gerekiyor. Tabii. Eğitleri bir şekilde mutlaka bağlanıyorsun yani. Ve para veriyorsun bilmem ne yapıyorsun. Yani Facebook'un yaptığı işte piçlikler yani kendi arkadaşlarının bile haberlerinin 3'te biri gelmiyor mesela. Aynen. Kendi arkadaşlarının senin postun görünmesi için parayı vermeni istiyor. Artık şey e, şey Aynı volunda mi? görünen haberlerin 4'te biri reklam. Facebook nasıl bir o kadar değil hmm. ee, mi? Yani şey saçma. Yani reklam koysun, ona bir şey demiyorum. Reklam koysun, tamam mı? Ama yani ben benim sallıyorum 200 tane arkadaşım var. He. Onlara yani ben dedim ki atıyorum bir o şey 200 aldın, tane. Değil mi? 200 arkadaşıma dedim ki telefon numaram değişti. Hmm. Ee, i̇şte işte diyeceğim. Yarısı görmeyecek bunu. Görmeyecek. Mesaj atman lazım ne bileyim işte doğum günüm var gelin diyecek event atıyorum. Onları ayrı ayrı davet ediyorum. O yüzden aslında Anladım. şey iyi falan oluyor Twitter'ı Facebook'a bağlıyorsun Twitter'da daha kolay takip ediliyor ya Ama Twitter'da da şöyle bir şey yani Facebook'tan daha fazla feed geliyor. Çünkü He. abuk sabuk şeyler de takip ettiğin için diyelim ki evet. 50 kişi takip ediyorsan mesela ben Twitter çok kullanan bir insan değilim ama arada sırada işte e, baktığım zaman diyor ki 2500 bilmem kaç tane update var diyor. Ne yapayım yani? <gülüyor> ya oradaki şey şu güzellik şu ama mesela takip ettiğim biri varsa yani orada onu aratıyorsun abi. Aratıp Elif'in direkt tweet'lerini görebiliyorsun ha. falan. Öyle şey mesela Ama Facebook'ta Facebook'ta bulamıyorsun mesela. Facebook'ta diyelim ki 3 gün önce yazdığın şey, çok da popüler bir şey değilse word diye aşağılara inmiş oluyor, tamam mı? Mesela 3 gün yazdığın şey, daha önce yazdığın şeyi bulamıyorsun yani. Yani search öyle bir çalışan bir search sistemi yok mesela Facebook'ta. Evet, Güya öyle bir şey getirecek derdi. Search edecektin, her şeyi bulacaktın arkadaşın. Bildenmeniz artı zotunu. Yani o yüzden yani, ben mesela e, şey popülerliğe göre değil de update şeyine göre kullanıyorum da o zaman da şöyle bir saçmalık oluyor. 15 gün önce yazılmış bir yazıya birisi like basıyor. Ha. Tamam mı? Löp diye en başa şöyle çıkıyor. çıkıyor. Evet, böyle var işte. Valla bilmiyorum. Oyuncular için ne kadar iyi olduğunu göreceğiz bakalım. Bence çok daha iyi bir durum olmadı Twitch'in böyle olması. Zaten anlamıyorum millet niye millet'i izliyor. Ya şey... Aslında hani bu kadar madem oyuncu var gerçi Türkiye'de tutar mı tutmaz mı yeterince tüketici var mı yok mu bilmiyorum. Ama mesela geçenlerde işte e, Kafka evinde televizyonu zaplarken şey gördük. Bu bilmem ne kanalında şey adam YouTube videolarını toplamış onları gösteriyor tamam mı? Bir de sunucu var falan. İşte böyle diyor ki, bakalım işte bugün işte bilmem ne kedisi... Youtube videoları mı Evet, ya. Youtube videolarını böyle beş, beş cümlelik yorumlarla birlikte Youtube videoları sunuyoruz tamam İyiymiş. mı? İymiş, bak güzel fikirmiş. Hani mesela sadece oyun videolarını toplayıp böyle sunduğum bir program yapılabilir anladın Yok, mı? Yapabilirsin evet. Günün en iyi işte e, lol maçı. He. Highlight'ı ne bileyim. Evet, ama onun için bayağı oturup hepsini dahak etmem ve bu videoları alman lazım. Yani mesela işte şey e, sen söyle bizim memlekette hani çoğu kapandı ama yani bir ara popülerken 4-5 tane oyun kanalı vardı Hı. kabloda anladın mı? Orada işte sürekli işte Starcraft turnuvaları, işte tekken turnuvaları, <gülüyor> memneler evet. falan filan. 24 saat yayın yapan 4-5 tane şey vardı. E, televizyon kanalı vardı. Ay valla işte bize daha ulaşamaya gelemediler. Ama e, bakalım görüşmeler yapılar, belki de bir League of Legends kanalı açılır bizlere. Yani League of Legends kanalı olmak zorunda değil ama hani ne bileyim genel bir e, kanal olur. Orada da hani e, Program gibi bir saat günde League of Legends bir saat işte atıyorum şey konsollara ayırırsın bir saat bilmem neye ayırırsın o şekilde. Hatta işte bir league olacaksa maçları canlı verirsin bilmem ne falan filan. O tarz bir şey belki yakında olur. Valla işte bilmem <gülüyor> ki. ITV şu... üzerinden yapmayı çalışıyorlardı bir ara ama ne oldu bilmiyorum. Şu canlı yayın olayını bir biz tutturamadık. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz Neremiz diyorsun ki <gülüyor> Neyi tutturduk ki Hadi yakışık çocuğum <gülüyor> Biraz bana kroko konuşsam acaba uzar mıydı <gülüyor> Tabi böyle küfür etsen. sen Hedef gitti mi ben tutturamadım A Buna koyayım böyle oyunu sunab... <gülüyor> Oğlum Öyle bir video gördüm Geçenlerde tamam mı Şey, Bok gibi oyun diye başlık Tamam mı Bilmem ne bir araba yarışı oyununun Tamam mı fizik <gülüyor> demosunu oynuyor herif yani başlık bok gibi oyun. Tamam mı? Ama böyle bu fizik demosunda da ah siktir lan bak, bak arabaya ne oluyor falan filan diyor. Tamam mı? İşte böyle şey yapmışlar böyle Luna Park gibi bir alan yapmışlar. İşte e, bir alana giriyorsun böyle şey mikser gibi dönen hmm. kollar var tamam mı? O kollar arabaya çarptıkça işte şey parçalar Aksiyon. dağılıyor. İşte bilmem ne araba işte bükülüyor falan filan uçuyor buçu Ah siktir lan böyle araba bozulur mu lan falan filan diye böyle küfrede de, de. ...şeyler yapıyor. Çok da zevk alıyor belli ama... ...yani şey bok gibi oyun diye... açtı açmış ve küfreyle de, de konuşuyor. Yani oynuyor bunu. Bir de demo. Kar şey Yani görüntülenme sayısı 21'in üstündeydi galiba. Oha. Ha. Böyle insanlar var. Bir şey diyemeyeceğim. Hearthstone oynuyorlar. Yani Hearthstone oynuyorlar. Hearthstone'da da ne bileyim yani tek taraflı bir oyunu izlemek çok mantıklı gelmiyor. Bence buna. de mantıklı değil ama işte oynuyor, Yani izliyorlar. Hani bir sonra. maç olsaydı diğer tarafında elindeki. Ama maç elindeki... oluyor zaten genelde. Canım evet maç çok... oluyor da. Yani sadece bir tarafın perspektifinden bakıyorsun ya. Evet. Diğer tarafı görmüyorsun. Evet. Diğer tarafın elindeki hmm. kağıtları kağıtları. Sen Magic'in o güzelliği var. Dört kişide oynayabiliyorsun. Evet, evet. Ama o gelecekmiş galiba. O onun abdeyini. Bu arada Aha. Öyle bir olaya gelecek diye duydum ben. Çünkü Magic'de yani, o güzel team, oldu hakikaten. 3 kişi 1 kişiye dalıyordu. 1 kişi 3 kişiye dalıyordu falan filan. Tim olayı gelecekmiş. He. Ee... Hearthstone. Ve Hearthstone mu atsak? Ne oldu? uykum geldi benim. Neyse o zaman bence burada ufaktan, ufaktan bitirelim. Evet. evet bu balkon keyfinde e, ondan He. bundan şundan Evet. her Ve şeyden konuştuk. konuştuk hatırlamıyorum bile. Ne konuştuk hakikaten? 100 milyon dolarımız olsa dedik ya. Ondan sonra Comic Con dedik. Comic Con dedik falan, filan bir şeyler dedik yani. Of of hava güzel ya. Hava güzel. Hava güzel, serin. Ee, oturduk konuştuk. Oturduk muhabbet ettik işte. Budur yani. Budur. Hadi bakalım. Duruyor yığıyor. Peace, bye bye. Bye bye. Momo <gülüyor>